Mü'min Suresi Mekke döneminin sonlarında inmiş olup 85 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hamim Tenzilul kitabı min Allah'il azizil alim Bu kitabın vahyolunup bölüm bölüm indirilmesi, aziz ve alim, üstün kudret sahibi, her şeyi en mükemmel tarzda bilen Allah tarafındandır. <gülüyor> o Aynı zamanda günahları bağışlar, tövbeleri kabul buyurur. Ama cezalandırması da çetin olup lütuf ve ihsanı pek geniştir. Ondan başka tanrı yoktur. Dönüş yalnız ona olacaktır. Meyucadelu fi ayatillahi illenlezine keferu felayagrub ketalubuhum fil bilad Allah'ın ayetlerine karşı ancak kafirler mücadele ve husumet ederler. Fakat onların şimdilik dünyada rahat rahat dolaşmaları seni tasalandırmasın. Kedzebet kablehum kavmu Nuhin vel ehzabu min ba'dihim ve hemmet kullu ümmetin bi resulihim Kendilerinden önce Nuh halkı, onlardan sonra gelen daha bir takım gruplar da dini yalan saydılar. Her toplum tartaklamak için Resullerine karşı harekete geçtiler ve hakkı yıkmak için bir takım batıl iddialar ileri sürdüler. Ama ben de onları kıskıvrak yakalayıverdim. İşte düşünün, benim cezalandırmam nasılmış bir görün. İnkarcıların cehennemlik olduklarına dair, Rabbimin hükmü böylece kesinleşti. Alâllâdin yâhmin alârûş ve manhâlûnu yusbûhûn bi hamdî rabbîhum ve yu'mnûl bihi, ve yu'mnûl bihi ve yu'stağfûn lillâdin âmanû. ve فَغْفِرْ Arşı taşıyan, bir de onun çevresinde bulunan melekler, devamlı olarak Rablerini zikir ve ona hamd ederler. Ona gerçekten inanır ve mü'minler için şöylece af dileyip dua ederler. Ey ulu Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin, her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe edenleri ve senin yoluna tabi olanları affet ve onları cehennem azabından koru. Rabbena ve adkhilhum cennati adnililleti ve attahum ve men salah min abaihim ve ezvacihim ve durdiyatihim. İnneke entel azizul hakim. Ey bizim ulu Rabbimiz! Sen onları ve onlarla birlikte babalarından, eşlerinden ve nesillerinden iyi kimseleri, kendilerine vaat ettiğin adn cennetlerine yerleştir. Muhakkak ki sen aziz ve hakimsin. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibisin. وَقِهِمُ <gülüyor> السَّيِّلَاتِ تَقِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ هُوَ الْفَوْزُ Hem onları kötülüklerden, günahlardan korup, Sen kimi dünyada kötülüklerden korursan, muhakkak ki ona, ukbada merhamet edersin. İşte asıl kurtuluş ve büyük mutluluk da budur. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُنَا دَوْنَا لَمَقْتُ اللّٰهِ اَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ اِذْ تُدَعَوْنَ Kafirlere şöyle nida edilir. Allah'ın size gazabı, sizin kendinize olan buğzunuzdan daha şiddetlidir. Zira siz, imana davet edildiğinizde, Red ve inkar ederdiniz. <gülüyor> Onlar ise, Ya Rabbena derler, sen bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin, işte günahlarımızı itiraf ettik. Şimdi telafi etme için buradan çıkmaya bir yol yok mudur? Onlara şöyle cevap verilir. Bu hale düşmenizin sebebi şudur ki, Allah'ın birliğine inanmaya çağrıldığınızda reddederdiniz. Ama O'nun eşinden, ortağından bahsedildiğinde inanırdınız. Artık şimdi hakkınızdaki karar, O çok ulu ve yüce Allah'a aittir. <gülüyor> وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا Size kudret ve hikmetine dair delillerini gösteren, gökten size rızık indiren odur. Fakat ancak gönülden Allah'a dönen kimse düşünüp ibret alır. O halde kafirler hoşlanmasalarda siz, İbadeti gönülden ve yalnız Allah'a yaparak O'na dua edin. <gülüyor> o dereceleri yükselten, arş sahibi olan Allah, o büyük buluşma gününün dehşetini haber vermek için, kullarından dilediğine emrini tebliğ için ruhu indirir. يَوْمَهُمْ بَارِزُونَ لَا büyük buluşma günü, bütün insanların mezarlarından kalkıp meydana çıkarıldıkları bir gündür. Öyle ki, onların işlerinden ve hallerinden bir tek şey bile Allah'a saklı kalamaz. Allah onlara şöyle hitap eder. Bugün mülk ve hakimiyet kimin? Mutlak galip, tek hakim olan Allah'ın. El يَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ Bugün her kişi ne işlemişse onun karşılığını alır. Bugün kimseye haksızlık edilmez. Muhakkak ki Allah hesapları pek çabuk görür. وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْاَذِفَةِ الْقُلُوبُ مَا مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ Onları yaklaşan müthiş güne karşı uyar, yürekler ağza gelir, yutkunur da yutkunurlar. O zalim kafirlerin ne dostları, ne de sözüne itibar edilir şefaatçileri olabilir. ve <gülüyor> O gözlerin hain bakışını ve kalplerin sakladığı bütün şeyleri dahi bilir. Ve Allah'u yakudî bilhattı. Ve allezîne min Allah hakkı ve adaleti gerçekleştirir. Müşriklerin yalvardıkları putlar ise hiçbir iş yapamazlar. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla işitir ve görür.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 Kendilerinden önce gelip geçenlerin akıbetlerinin nasıl olduğunu görmüyorlar mı? Onlar gerek kuvvet, gerekse dünyada bıraktıkları eserler yönünden, kendilerinden daha güçlüydiler. Öyleyken, Allah onları, günahları sebebiyle yakalayıp cezalandırdı. Ve Allah'a karşı kendilerini koruyan da çıkmadı. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا Böyle oldu. Zira peygamberleri kendilerine açık açık delillerle geldikleri halde, bunlar onları ret ve inkar ettiler. Allah da onları yakalayıp cezalandırdı. Çünkü o pek kuvvetlidir, cezası da çetindir. Gerçekten biz Musa'yı, Ayetlerimiz, mucizelerimiz ve ak açık bir ile Firavun'a, Haman'a ve Karun'a gönderdik de onlar bu yalancı bir sihirbazdır dediler. فَلَمَّ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُقْتُلُوا اَبْنَاءَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ إِلَّا فِي <ظلال> Musa onlara bizim tarafımızdan gerçeği getirince onun yanında bulunan müminlerin oğullarını öldürün kızlarını ise hayatta bırakın dediler fakat kafirlerin hile ve tuzakları boşa çıkar وَقَالَ اِنِّي اَخَافُ اَنْ يُبَدِّلَد۪ي لَكُمْ اَوْ اَنْ يُظْهِرَ fil الْاَرْضِ الْفَسَادَ Firavun, bırakın beni, şu Musa'yı öldüreyim. O da varsın, Rabbine yalvarsın bakalım. O kendisini kurtaracak mı? Zira bu gidişle onun, sizin dininizi değiştireceğinden veya ülkede anarşi çıkaracağından endişe ediyorum dedi. وَقَالَ مُوسَٰى اِنِّي عُدْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرِ اللّٰى يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابَ Musa da şöyle dedi. Ben ahirete hesap gününe inanmayan her kibirli ve zorbadan benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a sığınırım. وقال رجلا مؤمنا من ألف رعون يقتنم إيمانه أتقتلون رجلا أي يقول ربي الله أتقتلون رجلا أي يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ضربكم وإياك كاذبا فعليه كذبه وَاِنْ يَكُوا صَادِقًا يَعِدُكُمْ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ Firavun hanedanından olup, o zamana kadar iman ettiğini saklayan biri kalkıp şöyle dedi. Ne o, siz bir insan, Rabbim Allah'tır dedi diye kalkıp onu öldürecek misiniz? Halbuki o, Rabbiniz tarafından açık belgeler ve mucizeler de getirdi. Eğer yalan söylüyorsa, yalanı zaten kendisinin aleyhinedir. Ama şayet doğru söylemişse, en azından onun sizi tehdit ettiği şeylerin bir kısmı başınıza gelecektir. Şu bir gerçektir ki, Allah haddi aşan yalancı kimseleri iflah etmez. يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرْنَا مِنْ بَأْسِ اللّٰهِ اِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا اُرِيْكُمْ اِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيْكُمْ اِلَّا Ey benim sevgili milletim Bugün hakimiyetsizindir, sizindir. Ülkede üstünlük sizdedir. Ama yarın Allah'ın azabı başımıza gelir çatarsa, söyler misiniz hangi kuvvet bizi kurtarabilir? Buna karşılık Firavun, ben size sadece kendimce uygun bulduğum görüşü bildiriyor ve size tutulması gereken doğru yolu gösteriyorum, dedi. وَقَالَ الَّذ۪ي اٰمَنَ يَا قَوْمِ o imanlı zat bunun üzerine Ey benim milletim dedi Ben sizin hakkınızda Nuh milletinin At milletinin Semut milletinin ve ondan sonraki milletlerin başına gelen akibetin sizin de başınıza gelmesinden endişe ederim. Yoksa suçsuzlara azap etmek suretiyle Allah kullarına zulmetmek istemez. Ey benim milletim ben sizin hakkınızda o ferya figan gününden Birbirinizden imdad isteyeceğiniz günden endişe ediyorum. <gülüyor> o gün arkanızı dönüp kaçmak istersiniz ama ne çare? Sizi Allah'ın azabından koruyacak hiç kimse bulunmaz. Evet, Allah kimi şaşırtırsa artık ona yol gösteren olmaz Wala kad ja'akum yusukum min qabl bil bayyinat fama ziltum fi shakk mimma ja'akum bih hatta idaha la taqultum len yeb'ath daha önce Yusuf da size açık açık delillerle gelmiş, siz onun getirdiği gerçek hakkında da şüphe edip durmuştunuz. Nihayet vefat edince, ondan sonra Allah artık hiçbir peygamber göndermez demiştiniz. İşte Allah haddi aşan, Şüpheci kimseleri böyle şaşırtır. Aladin yujadilun fi ayatillahi bıgir sultan ata’hum kabr amqut ala’da Allah ve ala’da aladin amanu kaderik ala kulli qalb mutakfirin jebaa. Kendilerine ulaşmış hiçbir delile dayanmaksızın, Allah'ın ayetleri hakkında ileri geri tartışanların bu hareketleri, hem Allah indinde hem de iman edenler yanında pek büyük bir gazaba yol açar. İşte Allah, her kibirli ve zorbanın kalbini böylece mühürler. وقال فرعون يا هامان ابني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل Firaun, Firavun, Haman, benim için bir kule inşa et, dedi. Umarım ki böylece yükselebilir, göklere yol bulur da, Musa'nın tanrısına ulaşırım. Gerçi ben onun yalancı olduğunu zannediyorum ya, neyse. İşte böylece Firavun'un kötü gidişatı kendisine cazip göründü, ve yoldan çıkarıldı. Sonuç itibariyle Firavun'un hilesi ve düzeni de tamamen boşa gitti. İman eden zat şöyle devam etti. Ey benim halkım! Gelin bana uyun ki size doğru yolu göstereyim. Ey benim milletim! Bu dünya hayatı basit bir metadan, geçici bir eğlenceden ibarettir. Ahiret ise işte asıl yerleşecek yer orasıdır. Kim bir kötülük işlerse sadece o kadar cezalandırılır. Ama mü'min olarak, ister erkek, ister kadın, kim makbul ve güzel bir iş yaparsa, işte onlar cennete girer ve orada hesapsız nimetlere nail olurlar. وَيَا Ey benim sevgili milletim! Nedir bu başıma gelen... Ben sizi kurtuluşa davet ederken, siz tutup beni ateşe çağırıyorsunuz. Çünkü benim Allah'ı inkar etmemi ve O'nun ortağı olduğuna dair hiçbir bilgim olmayan şeyleri kendisine ortak koşmamı teklif ediyorsunuz. Ben ise sizi üstün kudret sahibi ve mağfireti pek bol olan o aziz ve gafarın yoluna davet ediyorum. La jarama enna ma ted'unni ileyhi leys lehu davvetun fi'd-dunyâ ve lâ fi'l-âhiret ve enne النَّارِ Hiç şüphe yok ki sizin beni tapmaya davet ettiğiniz putların ne dünyada ne de ahirette asla kendilerine ibadete davet yetkileri yoktur. Şu kesin ki hepimizin dönüp varacağı yer Allah'ın huzurudur ve haddi aşanlar cehennemi boylayacaklardır. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَاُتَوْوِّضُ أَمْرٍ۪ي إِلَى اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ Size söylediğim şu sözleri yakında hatırlayacaksınız. Artık ben işimi Allah'a bırakıyorum. Çünkü Allah kullarını pek iyi görmektedir. فوقاه الله سيئات onu kafirlerin tuzaklarının şerrinden korudu Firavun hanedanını da kötü azap kuşatı verdi En nar'udun aleha ghadu ve ashiya ve وَيَوْمَ تَقُومُ أَشَدَّ <الْعَبَاب> Onlar sabah akşam ateşin karşısına getirilirler. Kıyamet koptuğunda da haydi Firavun hanedanını en şiddetli azaba sokun denilir. Ateşin içinde birbirleriyle tartışırlarken zayıflar dünyada büyüklük taslayanlara biz bunca zaman size tabi olduk. Bari ateş azabının bir kısmını olsun kaldırabilir misiniz? <gülüyor> Büyüklük taslayanlar da bizim hepimiz ateşin içindeyiz. Allah kulları arasında vereceği hükmü verdi. İş bitti. Ateşte olanlar bu sefer cehennem bekçilerine ne olur Rabbinize bizim için yalvarın bir gün olsun azabımızı hafifletsin derler. Kâlû e welem tekû te'tîkum bil Onlar peygamberlerini size açık açık delillerle gelmediler mi deyince evet diye cevap verirler bu defa onlar, o halde siz kendiniz yalvaracaksanız yalvarın, derler. Kafirlerin duaları ise neticesiz kalır. اِنَّا <gülüyor> Biz Resullerimize ve iman edenlere, hem dünya hayatında, hem de şahitlerin çağrılıp dinlendiği günde, elbette yardım ederiz. <gülüyor> o gün zalimlere, mazeretleri fayda sağlamaz. Onlara sadece lanet vardır. Onlara sadece, Kötü bir yurt vardır. <gülüyor> Biz gerçekten, Musa'ya doğru yolu gösteren rehberi verdik. Ve İsrail evlatlarını kitaba varis yaptık. O kitap, akl selim sahipleri için bir hidayet rehberi ve öğüt kaynağıdır. O halde sen sabret. Çünkü Allah'ın vaadi gerçektir. Hem günahından istiğfar et, sabah akşam Rabbine hamd ederek, zikir ve ibadete devam et. İnnellezine yucadelun fi ayati llahi bighayri sultanin atahum fi illa basir Kendilerine ulaşan hiçbir delil olmaksızın, Allah'ın âyetleri hakkında, ileri geri tartışanların içlerinde olan duygu, sırf bir büyüklük kompleksinden başka bir şey değildir. Ama onlar, o özendikleri dereceye asla ulaşamazlar. Sen, onların şerrinden Allah'a sığın. Çünkü O, her şeyi tam manasıyla işitir ve bilir. Gökleri ve yeri yaratmak, insanları yaratmaktan daha büyük bir iştir. Ama insanların çoğu gerçeği bilmezler. وَمَا يَسْتَوِ وَالْبَصِيرُ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا قَلِيلًا مَا Görmeyen ve gören bir olmaz. İman edip, makbul ve güzel işler yapanlarla, hep kötülük yapanlar da bir olmaz. Ne daha az düşünüyorsunuz. اِنَّ Kıyamet, yani dirilme ve duruşma saati mutlaka gelecektir. Bunda hiç şüphe yok. Fakat insanların ekserisi buna inanmazlar. وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِيْسَ يَدُخُلُونَ جَهَنَّمَ Rabbiniz buyurdu ki, Bana dua edin ki size karşılık vereyim. Zira bana ibadet yani dua etmeyi kibirlerine yediremeyenler zelil ve rezil olarak cehenneme gireceklerdir. Allah, Allah, sükûnet bulup dinlenmeniz için geceyi yarattı. Etrafınızı görüp çalışabilmeniz için de Aydınlık olan gündüzü var etti. Doğrusu Allah, insanlara büyük lütuf sahibidir. Fakat insanların ekserisi şükretmezler. İşte Rabbiniz. Bütün bunları yapan, her şeyi yaratan Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Böyleyken nasıl oluyor da bu gerçeği kabul etmekten vazgeçiyorsunuz? <gülüyor> Gerçek durumu bile bile Allah'ın ayetlerini inkar edenler aynı şekilde haktan yüz çevirmişlerdi. Allah o yüce zattır ki sizin için yeryüzünü yerleşme yeri, göğü de kubbeli bir çatı yapmış, size suret verip suretlerinizi de güzel kılmış ve sizi helal, hoş nimetlerle rızıklandırmıştır. İşte sizin Rabbiniz olan Allah bu zattır. Demek alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. <Gülüyor> Tam manasıyla diri olan yalnız O'dur. Ondan başka Tanrı yoktur. Öyleyse ibadeti gönülden olarak ve yalnız O'na yapın, yalnız O'na yalvarın. Bütün hamd ve övgüler, alemlerin Rabbi Allah'adır. De ki, Rabbimden bana açık deliller gelince, sizin, Allah'tan başka ibadet ettiklerinize tapmam yasaklandı. Ve bana, âlemlerin Rabbine teslim olmam emredildi. Hüvellezî khalakakum min turabin, sümme min nutfetin, sümme min alakatin, sümme yukharicukum tifla. ثُمَّ يُخْرِجُكُم طِفْلًا ثُمَّ Atanız Adem'i topraktan, sonra tek tek siz insanları da bir meniden, sonra rahim cidarına yapışan bir hücreden yarattı. Sonra sizi analarınızın karnından bebek olarak çıkarır. Derken sizi güçlü, kuvvetli bir çağa eriştirir. Sonra ihtiyarlığa varacak kadar yaşatır. İçinizden kimi? Daha da önce öldürülür. Kiminizin ömrü bir vadiye kadar uzatılır. Olur ki aklınızı kullanıp bunları düşünürsünüz diye böyle yapar. Hayatı veren ve hayatı alıp öldüren odur. Bir işin olmasına hükmedince sadece ol der. O da hemen olu verir. E <gülüyor> fi Baksanıza Allah'ın ayetleri hakkında tartışanlara, ileri geri konuşanlara nasıl oluyor da haktan vazgeçiriliyorlar? اَلَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ Kitabı ve elçilerimizle gönderdiğimiz buyrukları yalan sayanlar, suçlarının neticesini yakında öğreneceklerdir. اِذِ الْاَغْلَانُ فِي اَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ Boyunlarında demir halkalar, ayaklarında zincirler olarak önce kaynar suya sürüklenecek, sonra da ateşte cayır cayır yakılacaklardır. ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ Sonra da kendilerine şöyle denilecektir. Allah'tan başka... Ona şerik saydığınız putlar nerede? Onlar, bizden uzaklaşıp ortadan kayboldular. Daha doğrusu biz, taptıklarımızın bir hiç olduğunu şimdi anladık. Meğerse bizim taptıklarımız bir hiçten ibaretmiş. İşte Allah, kafirleri böyle şaşırtır. ذَٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي Bu şaşırtmanın sebebi, dünyada haksız yere şımarıp kibirlenmeniz ve taşkınlık yapmanızdır. اُدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَا Haydin, içinde devamlı kalmak üzere cehennem kapılarından girin. Kibirlilerin yeri ne kötü bir yerdir. inne fe fe Sabret, çünkü Allah'ın vaadi gerçektir. Biz onlara vaat ettiğimizin bir kısmını sana göstersek de, yahut senin ruhunu yanımıza alsak da, onlar mutlaka sonunda dönüp huzurumuza geleceklerdir. <gülüyor> وَمَا كَانَ بِرَسُولٍ اَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ بِإِذْنِ جَاءَ أَمْرُ قُضِيَ بِالْحَقِّ الْمُبْطِنُونَ Biz senden önce de birçok elçi gönderdik. Onlardan bazısını sana anlattık. Bazısını ise anlatmadık. Hiçbir peygamber, Allah'ın izni olmaksızın bir mucize getiremez. Allah'ın emri gelince de hak ve adaletle hükmolunur ve batıl yolda olanlar, özellikle ısrarla peygamberin azap getirmesini isteyenler, hüsrana uğrarlar. Allah o yüce zattır ki, sizin bilmeniz için hayvanlar yaratmıştır. Hem onların bazılarının etlerini de yersiniz. Sizin onlarda bir takım başka menfaatleriniz de vardır. Ayrıca içinizden, Hissettiğiniz bir ihtiyacı onlara binerek ve yükünüzü yükleyerek giderirsiniz. Karada onların denizde gemilerin üzerinde taşınırsınız. Allah böylece size kudretinin alametlerini gösterir. Artık Allah'ın hangi delillerini inkar edebilirsiniz. أَفَلَمْ <gülüyor> Onlar hiç dünyayı gezip dolaşmadılar mı ki Kendilerinden önceki ümmetlerin akibetlerinin nasıl olduğunu görüp ders alsınlar. Oysa onlar kendilerinden gerek kuvvet, gerek ülkede bıraktıkları eserler bakımından daha ileriydiler. Ama onların elde ettikleri bu özellikler kendilerine fayda vermedi, feci akibetlerini önleyemedi. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ Resulleri onlara açık açık delilleri getirdikçe bunlar kendilerinde bulunan bilgiyle şımarıp böbürlendiler. Peygamberlerin getirdiği hidayetle alay ettiler. Sonunda alaya almalarının cezası kendilerine her taraftan kuşatı verdi Onlar bizim azabımızın şiddetini görür görmez. Allah'ın birliğine iman ettik. Ona şerik saydığımız putları da ret ve inkar ettik dediler. <gülüyor> Fakat şiddetimizi gördüklerinde iman etmeleri Kendilerine fayda sağlamadı. Allah'ın kulları hakkında cari olan uygulaması hep böyle olmuştur. İşte kafirler burada hüsrana uğramışlardır.